236. Mektup Bu mektup kıymetli oğlu Muhammed Sadı'a yazılmıştır. Bazı sırları bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamd olsun. Onun sevgili peygamberine salatu selam olsun. Çok kıymetli oğlum. Halinizi açıkladığınız mektubunuzdan Vilayeti Hassahi Muhammedi'ye bağlı olduğunuz anlaşılmaktadır. Bunun için Allahu u Teala'ya çok şükrediniz. Çok zamandan beri bu nimete kavuşmak istiyordunuz. Şimdi Cenab-ı Hak'tan ümid ederek gönlümü size verdim. Sizi bu devlete çekmeye uğraştım. Önce sizi vilayeti Musevi'de buldum. Ondan çekerek vilayeti Hassayı Muhammediye içine almak nasip oldu. Bundan dolayı Allahu Teala sonsuz hanı ve şükürler olsun. Siz bu vilayete çekerek getirildiğiniz için. 20 günden çok oluyor ki koynumdasınız, yetişiyorsunuz. Bağlantınız kuvvetli olmadığından belki sizin hiç haberiniz olmamıştır. Şimdi kuvvetlendiği için sizin de anladığınızı sanırım. Allahu Teala'nın bu günahı çok kuluna her an durmadan yağan nimetlerinden hangi birini yazayım? Farisinin dediği gibi, Ben o toprağım ki ilkbahar bahar bulutu lütfeder, verir bereketli yağmuru. Vücudumun her kılı dile gelse de şükür edemem nimetlerinin hiçbirini. Kıymetli oğlum Muhammed Said'in mektubunda bildirdiği halleri pek doğru çok kıymetlidir. Böyle kıymetli haller tanıdıklarından pek az kimseye nasip olmaktadır. Allahu Teala'nın onu da vilayeti Hassayi Muhammediye ile şereflendirmesini ümit ederim. Oğlum Muhammed Masum. Allah-u Teala'nın lütfu ve ihsanıyla yaratılışında bu devlete elverişidir. Allah-u Teala sevgili peygamberinin sadakası olarak onda bulunan bu kuvveti meydana çıkarsın. Amin. 237. mektup Bu mektup Molla Muhammed Talibi beyanegiye yazılmıştır. Sünnet-i Seniyye'ye yapışmayı istemekte, büyüklerin yolunu övmektedir. Allahu Teala bizi ve sizi İslamiyet'in doğru yolunda bulundursun. Kıymetli kardeşim, Nakşibendiye yolunun büyükleri Sünnet-i Seniyye'ye uymuş, azimet yolunu tutmuşlardır. Sünnet-i seniyyeye uymakla ve azimet yolunu seçmekle birlikte eğer ahval ve mevacit şereflenilirse büyük nimet bilirler. Eğer ahval ve mevacide kavuşurlar fakat sünnete yapışmakta ve azimeti seçmekte gevşeklik olursa bu ahvali hiç beğenmezler ve böyle mevacidi yani kendinden geçmişliği istemezler. Bu gevşekliği felaketin başlangıcı bilirler. Çünkü Hindistan'daki din adamları olan Cukiyye ve Brehmenlerle, eski Yunan feylesofları da böyle tecelli sanılan tecellilere ve alemi misaldeki keşiflere ve vate i vücut bilgilerine malik oldular. Fakat rezil ve rüsvah olmaktan ve felakete sürüklenmekten kurtulamadılar. Saadetlerden mahrum kalmaktan başka ellerine hiçbir şey geçmedi. Kardeşim, Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanıyla büyüklerin yoluna girdiğinize göre onlar gibi olmanız lazımdır onların yolundan kıl kadar ayrılmamalıdır ancak böylece onların yüksekliklerinden bir şeylere kavuşabilirsiniz önce ehli sünnet vel ve cemaat mezhebi alimlerinin kitaplarında bildirilenlere uygun olarak itikadı düzeltmek lazımdır bundan sonra farzları vacipleri sünnetleri müstahapları helal ve haramları Mekruhları ve şüpheleri olanları ehl-i sünnet alemlerinin fıkıh kitaplarından öğrenmeli ve işleri bu bilgiye uygun olmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra sıra üçüncüsüne gelir ki bu da tasavvuf bilgileridir. Ehl-i sünnet itikadı ve fıkıh bilgilerine uygun işler teyyarinin iki kanadı gibidir. Bu iki kanat sağlam olmadıkça maddesiz, zamansız alemi uçamazlar. Bu iki kanat elde edilmeden ahval ve mevacit hasıl olursa felaket uçurumuna doğru yuvarlanıldığı anlaşılmalıdır. Böyle hallerden ve veşlerden kurtulmak için Allahu Teala'ya sığınmalıdır. Farisi'nin dediği gibi, işte budur, bundan başkası hiçtir. Yine Arabi'nin dediği gibi, habercinin işi yalnız haber vermektir. Kıymetli kardeşim Meyyan Şeyh Davut oraya gelmiştir. Onun sohbetini büyük nimet biliniz. Nasihatlerine kıymet veriniz. Gösterdiği yolda bulununuz. Kendisi bu yolun büyüklerinin talebesi yanında çok bulunmuştur. O büyüklerin yolunu ve gidişlerini iyi öğrenmiştir. Orada bulunan kardeşimiz ve Meri Numan Hazretlerinin yardımıyla bu yüksek yola girmiş olanlar Şeyh Hazretlerinin sohbetlerini ganimet bilsinler. Onun halkasında bir yere otursunlar. Birbirlerinde yok olsunlar. Böylece cemiyete kavuşurlar. Yani gönülleri Allahu u Teala'ya bağlanır. Bu yolda ilerlerler ve yükselirler. Mektubatı mutlaka okuyunuz. Çok faydalıdır. Paris'inin dediği gibi, arınılan hazinenin nişanını verdim sana. Size ve doğru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın izinde olanlara selam olsun. 238. Mektup Bu mektup Mir Muhammed'in Uman'a yazılmıştır. Din kardeşlerinin çoğalmasında iyi ümitler vardır. Müritlerin marifetlere, hallere kavuşması, pirlerin gevşekliğine ve ucuba sebep olmaması bildirilmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya olsun Peygamberin efendisine ve onun temiz olan aline ve güzel ashabının hepsine salat ve selam olsun. Hace Rahmi'nin adamıyla gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizi çok sevindirdi. Talebenin hallerini uzun uzun yazmış olmakta sevincimiz kat kat arttı. Din kardeşlerinizi çoğaltınız Hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere din kardeşlerinin çoğalması ümit vericidir. Kasas suresinin 35. ayetinin seni kardeşinle kuvvetlendiririz Ali şerifinde bu ümidi kuvvetlendirmektedir. Fakat önce kendi hallerine ve iş yerine bakmak lazımdır. Kendi hallerinin duruşunu düşünmelidir. Talebenin ilerlemesi rehberlerin işini gevşetmemelidir. Talebenin harareti çalışması rehberlerin çalışmalarını soğutmamalıdır. Bundan dolayı çok korkmak ve titremek lazımdır. Talebenin hallerini ve makamlarını kendisi için aslan gibi ve kaplan gibi tehlikeli bilmelidir. Onlarla öğrenmek ve sevmek nerede kalır? Ucup kapısının bu yoldan açılmamasına çok dikkat etmelidir. Haya imandan bir parçadır. Hadis-i şerifi göz önünde tutularak taliplerin çalışmalarının kızışmasından ibaret almalı, çalışmayı artırmalıdır. İşleri, ibadetleri bozuk görmeli, niyetleri düzeltmeye çalışmalıdır. Sözle ve halle daha var mı demelidir. Sizin güzel hallerinizden bunların umulduğu açıkça bellidir. Fakat nefse emmare ve iblis-i gibi din düşmanları düşünülerek ağır yazıldı. Taliplere olan teveccühünüzün yardımlarınızın bu yoldan gevşememesi için cevabınız aşırı oldu. İki nimetin de bir arada bulunması lazımdır. Yalnız birini yapmak aşağıda kalmak olur. Hacerahmi kardeşimiz ve Seyyid Ahmet'in hep yanında bulunması lazımdır. Siz de onlara çok yardım ediniz. Bir Abdullah de sebe edebildiyse ona da yardımınızı esirgemeyiniz. Doğru yolda ilerlesin. Birkaç talebin. Kadiri yolunu istediklerini yazıyorsunuz. Ebu Bekir'i i Sıddık'ın yolundan başka hiçbir yolu hiç kimseye bildirmeyiniz. İki yol birbirleriyle karıştırılmasın. Fakat yalnız külah ve şecere isterlerse ve istihare uygun çıkarsa kabul edersiniz ve nasihat verirsiniz. Allahu Teala size ve arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize ve talebelerinize ve doğru yolda gidenlere ve muhammed Mustafa'nın izinde bulunanlara selamet versin. 239. Mektup Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya olsun. Peygamberlerin en üstününe ve onun aline ve temiz ashabının hepsine ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Merhamet ederek göndermiş olduğunuz kıymeti mektubu okumakta şereflendik. Hal hasıl olursan bildirilir buyuruyorsunuz. Yavrum, hal hasıl olmasını istemek halleri veren sevgili olduğu içindir. Onun sevgisi varsa, hal olsa da, olmasa da birdir. Buradayken size çok tohum ekildiğini söylediğimizi yazıyorsunuz. Yavrum, evet yazdığınız gibidir. Fakat bunların meyvelerini toplamak için çok zaman ister. Faydası belki öldükten sonra görünür. Sevin, fakat acele etme. Mevlana Muhammed Salih'in sözlerini yazıyorsunuz. Şimdi yanımızda olmadığından onları niçin söylediğini kendisinden anlayamadık. Onun için bir şey yazmayacağım. Herhalde hayırdır. Kalbinize bir şey gelmesin. Edebe uymayan şey yapıldığını yazıyorsunuz. Kalbi temiz kimselerin hataları affolunur. Gönlünüze hiçbir şey gelmesin. Hallerinizin nasıl olduğunu soruyorsunuz. Allahu u Teala'ya hamd ve şükür olsun ki kabul olunmuşlardansınız. Kabul edilmiş olanlar sebepsiz kabul olunurlar. İki şehzade gelerek zikir öğretilmesini istiyor diyorsunuz. Yavrum. Yapılacak her iş için istihare yapmak sünnettir ve mübarektir. Fakat istihare yapıldıktan sonra o işin yapılmasını veya yapılmamasını gösteren bir şeyin uykuda veya rüyada yahut uyanırken görünmesi lazım değildir. İstihareden sonra kalbine bakmak lazımdır. O işi yapmak arzusu eskisinden daha çok olmuşsa o işi yapmayı gösterir. Eğer arzu çoğalmamış ve eskisinden daha da azalmışsa yine yasak olmaz. Böyle olunca yapmak arzusu artıncaya kadar istihareleri tekrar tekrar yapmalıdır. İstihareler yediye kadar tekrar olunur. İstihareden sonra o işi yapmak arzusunun azaldığı anlaşılırsa o işin yapılmamasını gösterir. Böyle olunca da istihareler tekrarlanabilir. Hatta nasıl olursa olsun istihareleri her zaman tekrarlamak daha uygun ve daha iyi olur. O işi yapmak veya yapmamakta da ihtiyatlı davranılmış olur. Mebde ve Mead-ı -e Risalesi'nde ruhun ceset şeklini alarak yazısının açıklamasını istiyorsunuz. Canlı insanın yaptığı işleri ruhun yapması ceset halini alarak olur. Büyüklerin ruhlarının canlı insanlar gibi yaptıkları yardımlar hep böyle olmaktadır. Düşmanları helak etmeleri ve sevdiklerine çeşitli yardımlarda bulunmaları ve sıkıntıda olanları kurtulmaları hep böyledir. Zalimlerin fitnesinden zararlarından kurtulmak için dua istiyorsunuz. Allahu Teala sizi ve evinizdekileri, belki o mahalledekileri o zalimlerin şerrinden korumuştur. Gönlünüz hoş olarak Allahu Teala'ya teveccüh ediniz. Bu koruma kısa bir zaman için değildir sanırım. Allahu Teala'nın rahmeti, mağfireti elbette çok geniştir. Yalnız orada bulunan kardeşlerimize nasihat ediniz ki iyi hallerini ve Müslümanlara yardımlarını bozmasınlar. Rahat suresinin 12. ayetinde mealen, insanlar kendilerini değiştirmeyince Allahu Teala da onlarda olanı elbette değiştirmez ve Vesselam. 240. Mektup Bu mektup Şeyh Yusuf'in i Berki'ye yazılmıştır. Bu yolun sonsuz olduğunu ve kelime-i tevhidin faydalarından birkaçını bildirmektedir allah Teala Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği iyi kullara selam olsun. İyi hallerinizi bildiren mektubunuzu okumakla sevindik. Farisi'nin dediği gibi, aşkta böyle şaşılacak şeyler olur. Hallerden ileri geçerek, halleri verene ulaşmak lazımdır. Orada cehalet, anlayamamak, bilmemek vardır. Ondan sonra eğer marifet ihsan ederlerse, çok büyük nimet olur. Görülebilen, anlaşılabilen her şey bırakıları yok edilebilir. Bu çoklukta birliği görmek olsa da kıymet vermemeli, yok etmelidir. Çünkü o vahdet hiçbir çoklukta hiç bulunamaz. O görünen vahdetin kendi değil, benzeri görüntüsüdür. Böyle olduğu zaman la ilahe illallah güzel kelimesini söylemeniz uygun olur. Bu güzel kelimeyi o kadar çok söyleyiniz ki hiçbir şeyi görmez ve bilmez olunuz. Hayret, bilgisizlik mertebesine yükseliniz, fena denilen hale geliniz. Hayret bilgisizlik mertebesine erişmedikçe fena hasıl olmaz. Sizin fena mertebesi dediğiniz şey fena değildir. Ona Adem denir. Bilgisizlik mertebesine erişip fena hasıl olunca bu yola ilk adım atılmış olur. Vasıl olmak nerede? Kavuşmak kime? Arabinin dediği gibi. Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Halleriniz doğrudur fakat bunları bırakıp ilerlemek lazımdır. Allah yolunda olanlara selamlar olsun. İkinci nasihatim, İslamiyetten hiç ayrılmayınız. Hallerinizi İslamiyet ölçünüz. Allah korusun. Eğer İslamiyete uymayan söz ve iş olursa, bunu felaketin başlangıcı biliniz ve selam.